Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler ve Rauf Kösemen'le berabersiniz. Bu hafta deprem yayınımıza devam ediyoruz. Korkunç bir şey yaşadık hep beraber memleketçe ve bu yaşadığımız e, afetin sancılarını, sarsıntılarını hissetmeye daha çok uzun zamanlar devam edeceğiz. Bugün özel bir konuğumuz var bizlerle beraber. İlk günden itibaren sahayla e, sahada olan, sahayla birebir ilgilenen e, sevgili Mert Kurat ihtiyaç haritasından bizlerle beraber. Mert hoş geldin, Rauf hoş geldin. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. E, Mert istersen bir önce kısa toparlamayla ve nerede durduğumuzla başlayalım. E, sahadan da yeni geldin, güncel bilgiler sende. İhtiyaç haritası ilk günden itibaren çok hızlı bir koordinasyonla sahaya indi. Şimdi... Gitgide artan bir dayanışmayla ve farklı ekiplerle, bağlantılarla ilerliyorsunuz. Ne durumdayız? Önce bunu soralım. Yani tabii çok teşekkür ediyorum bu arada bize de yer verdiğiniz için her zaman gibi. Yani biz ilk gün gittik. Ee, Elazığ depremi, işte İzmir depremi, Van depremi, Düzce depremi ve bu yangın felaketinden sonra böyle bizim platformu hem platformu hem ihtiyaç haritası, bizim de kurucusu olduğumuz afet platformu çok e, etkin çalıştı. E, orada böyle bir tabii e, şey kazandık artık, böyle bir, bir biçimde tecrübe ve yani bir arada çalışma kültürü kazandık. E, bu sivil toplumda çok önemli. Toplulukların bir araya gelmesinden hariç bir arada çalışabilmesi, verimli biçimde çalışabilmesi çok önemli. E, bizim ihtiyaç haritası tabii hani ilk gün gitmemizin sebebi hep şu oluyor. E, o sürecin içinde bütün bu afete dışarıdan bakabilecek şehrin içindeki, işte ne bileyim yerel yönetimlerden kamusuna kadar, kamuda etki, e, alanı, geniş e, çalışma koşulları, e, düzgün yapılanmış e, aslında şeylerin bile, kurumların bile bir şekilde aksadığını görüyorsunuz. Çünkü onlar da afetin parçası oluyorlar. Yani maalesef e, Hatay işte itfaiyesi aynı şekilde çok büyük kayıplar verdi. Belediye binası komple çöktü, çok büyük kayıplar verdi. E, dolayısıyla orada çok hızla oraya e, bir şekilde ulaşmanın yolunu arıyoruz ki hiç değilse öncelikli süreçte elimizden gelenler ne olabilir, e, hangi grupları ne hızla önceliklendirip hızlandırabiliriz, örgütleyebiliriz bu tarafa doğru. Afet bölgesine doğru bakıyoruz. E, orada da Hatay'da da aynı şeyi yaptık. Buradaki tabii e, bir yandan da benim durumum, e, ben Afet'te yakınlarımı da kaybettim. O süreçte o süreci de e, hem Afet de gibiydim. Yani bizim kurucularımızdan Ali Ercan Özgür hala da öyleyim tabii. Ali Ercan Özgür de öyle. O da Maraş'tı. Onda yakınları çok ciddi zararlar gördü. Ee, evlerinden oldular, şehir değiştirmek durumunda kaldılar. Biz hem Maraş'a hem e, Hatay'a e, Antakya'ya hem e, Adıyaman'a e, yapılandık ve hani oraları da böyle ziyaret edebilme oradaki depolarımızı ve oradaki koşulları da e, böyle görebilme imkanına o koşullara destek verebilme e, fırsatına eriştik diyelim. Bir ilk gittiğimiz gün işte e, Expo Hatay Expo'nun e, bir büyük bir alanı vardı. O alanı e, sağ olsun belediyeden hızlı aldık. temzi tahsis ettiler. Onu soruştur sonucunda da hem ihtiyaççerterse mafet platformu olarak bu e, 7.500 metrekarelik alana kurulduk. Şimdi bir eza birim, biriminden tutun işte giyim kıyafet battaniye e, çocuk bezi yetişkin bezinden tutun aslında her türlü gıda ihtiyacın da olduğu böyle 70 ila 100 arasında değişen kuryelerin olduğu, aynı zamanda e, 25-30 araçlık bir e, yine pick-up e, ve işte çeşitli araçlarımızın olduğu, e, kendi yakıtımızı sağladığımız, kendi yemeğimizi sağladığımız bütün ihtiyaçlarımız 3 aşağı 5 yukarı, e, çok iyi standartlarda olmasa da tabii ki eksikleri, kusurlarıyla e, ama yürütebildiğimiz bir alanımız var. Şimdiye kadar 150 e, tır girişi oldu oraya. 150'den daha fazla bir tır girişi oldu. İkinci bir depoyu yine bu sefer e, Afadın'da olduğu bir yapıyla ikinci bir depoyu da e, örgütlüyoruz. Bu kurumlar e, o taraftan. E, tabii şimdi biraz böyle oradaki yerel yapılanma e, ve hani belediyeler yani Defne Belediyesi, Hatay Belediyesi, Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir, e, Samandağ Belediyesi, işte Hatay'ın bütün aslında çevre ilçeleri e, ve 500 mahallesi, 366 mahallesiyle birlikte e, oranın muhtarlarıyla filan biz dataset'i de hazırlıyoruz. O dataset'i sayesinde de aslında e, ilk günden beri e, hangi köye gittik, ne yaptık, nereye ne oranda destek olduğu e, dökümanını e, arkada offline'da tutuyoruz. E, çünkü bunları haritalandırmak her zaman çok iyi bir fikir olmayabiliyor. Desteği alacak topluluğu, kişiyi ya da lokasyonu e, online haritalandırmak böyle bir süreçte bazı güvenlik zafiyetleri açıkları da varken çok iyi olmayabiliyor. Ama offline'da tutuyoruz. Daha önce Elazığ'da, İzmir'de de benzeri koşulların içinde yine benzeri gerekçelerle yine tutmuştuk. Şimdi işte Maraş'ta, İskenderun'da, Antakya'da iki tane olmak üzere de işte Adıyaman'da üç depomuz. Yani aşağı yukarı sekiz tane filan depomuz var şu anda. Ee, onları bir yandan e, organize ediyoruz ve sürekli oraya tırları yönlendiren ayrı bir ekibimiz var. Ee, şimdi bu göç alan şehirlere aslında yavaş yavaş dönüp bakmak gerekiyor. Yani bu şu anda ilk 7 günün, e, ilk bir haftanın işte krizli, işte yerel yönetimlerin normal olarak kendileri davet de olduğu için aksadığı, e, çevre belediyelerinin e, yardıma gelip oraya konuşlandığı, kamunun e, etkin biçimler biçimde rol alabilmeye başladığı falan, bütün bu yapıların içinde. Şimdi bir haftadan sonraki süreç, artık kurulmuş depolara düzenli gıda tedariğini, düzenli çadır ihtiyacını ya da bundan sonraki süreçte konteyneri, yani aslında güncel ihtiyaçları düzenli oraya aktarabilmekte. Bunun yanı sıra da hayatı normalleştirecek adımları atmakta fayda görüyoruz. Burada da e, şimdi Psikoloji Derneği, Türk Psikoloji Derneği aslında Psikologlar Derneği de yine sahada. Onlarla daha önce yaptığımız çalışmalar var. Sağ olsunlar onlar da işte yine bu e, sahada e, hem çadır kurmak hem de böyle aslında köy köy gezip e, veri toplamakla ilgili de e, çok yetkin bir şekilde planlama yapıyorlar. afet evet. Af sonrası e, psikososyal destek için hazırlığa başladılar e, evet. burada Öğrendiğimiz kadarıyla. Doğru doğru aynen öyle. E, geldiler bizim çadırlarımızda yani halihazırdaki e, depolarımızda ziyaret ettiler. Zaten daha önce çalıştık. Pandemi döneminde de e, benzer projeler yaptık. Travmatik süreçlerden e, dolayı. Hem sağlık çalışanları için hem e, işte post-travmatik, stres bozukluğu ve hani aslında e, Covid sonrası hani aslında e, bir yandan da böyle çıkan bazı psikolojik travmalar ve sorunlarla ilgili onlarla böyle bir çalışmalar yaptık şimdi işte e, o öğrenme ve aslında işbirliğinden dolayı da pratikten dolayı şimdi yine e, burada da birlikte hareket edeceğiz elimizden geldiğince e, onlarla birlikte olmayı istiyoruz bir yandan da işte e, yani tabii çok ciddi bir göç var işte o hani yedi günden yani sekizinci gün artık buraya doğru bakarken şehirlerin ilk günden itibaren hiç durmadan e, bir boşalan trafik söz konusu oldu. Bu yüzden de zaten bir sürü şehrin içindeki Aksaman'ın da söz konusu olduğu bir durum var. Ee, şimdi o göç biraz daha duruldu. Çünkü aslında giden herkes gitti. Ee, yani bir, bir dalga daha, küçük bir dalga daha olacaktır. Şu anda işte Mersin, e, Nihide, Antalya, Konya e, Bursa çok ciddi bir göç aldı. E, şimdilerde 200-250 bin civarı gibi görünüyor. Mersin e, 250 bin oldu, 400 bin, 1 milyona bulması bekleniyor. E şimdi bu şehirlerin kapasiteleri belli. E, aslında pandemi sürecinde de aynı şeyi görmüştük. Hatırlarsanız Bodrum gibi örnekler vardı. Hani bir anda şehrin 2 milyona kadar çıktığını falan, 1,5 milyona çıktığını biliyoruz. E, aslında ilçeride Şimdi buralarda Mersin tabii kapasitesi e, Bodrum'dan daha yüksek bir şehir olmakla beraber yine de e, bu ani e, göçten doğacak birçok ihtiyaç e, olacak. Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, işte aldığı kararlar ve uygulamalar var. Gökün aldığı kararlar ve uygulamalar e, olacak ve değişecek. Bu da tabii eğitim hayatını, oradaki insanların normalleşme sürecini bir biçimde ne kadar e, olsa da sekteye uğratacak. Artık tabii ya, yani Antakya özelinde, Hatay özelinde konuşacak olursak yani şehrin %90'ının ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğu göz önünde bulundurulursa zaten başka bir çare de yok bu taraftan bakıldığında. Yani şimdi bu şehirlerin yeniden yapılanması süreçleri var tabii kentlerin. Bu e, şimdi, olacak mı ya? Şehirler tamamen yok oldu gibi gözüküyor çünkü. Tamamen yok olmuş. Yani şimdi sizler hani iklimce sohbetlerden de birbirimizi tanıdığımız için hiç tanışmıyormuşuz gibi konuşmayalım. <gülüyor> hani böyle hep şey diyoruz ya biz iklim, küresel ısınma ve onun ikisiyle <gülüyor> Yani şu geçtiğimiz 50 yıldan bahsetmiyoruz aslında. Hani antroposyan çağında hani bizim bu toprağı ve toprakla kurduğumuz e, imar ilişkisine e, verdiğimiz zarar işte böyle oluyor bir biçimde. Şundan dolayı diyorum çünkü Hatay kendi başına zaten bir tarım arazisi. Komple yani tarım alanı. Çok da verimli topraklar. Maalesef tarım arazilerin üzerine kurulmuş birçok yapı var. Yani hani... Hatay'ın kendisi. Bu deprem de bu arada hani gerçekten başka bir deprem. Yani şey anlamında söylüyorum. Etkisi ve türü olarak e, söylüyorum. hani Ben e, ortadan ikiye yarılmış zeytinlikler gördüm Yani üstünde herhangi bir şey inşa olmamış ama toprağın dışına çıktığı böyle distopik gelebilir ama gerçekten zeytinliğin yani sağdan sola ikisini böyle tam ortadan yarıldığı e, şeyler gördük. Yani böyle Ali Ercan Özgür'le işte birlikte giderken yolda e, şehirler arası sürekli yolculuklar ara köylere, e, mahallelere giderken gerçekten gözlerimize inanamadık. Yani e, böyle de başka da bir özelliği var bu depremin. Evet, ama bir yandan da e, hani bu şehirler gerçekten kalmamış. Yani vali kona, işte ne bileyim cumhuriyet kona, Hatay'ın e, ilk Hatay Cumhuriyeti olduğu kullan, kullan işte kullanılan cumhuriyet, Hatay Cumhuriyeti. şey Hat Hatay Devleti Meclis Binası. <gülüyor> evet, aynen öyle. Hatta evet. yani 500 yıllık. E, binalar, Habib-i Camii e, yani Cumhuriyet Affan Kavrisi bunlar evet. sembol e, evet yani mesela Uzun Çarşı, Hatay'ın Çarşısı yani bunlar böyle hani sembol e, binalar yapılar. üstü kapatılan mozaikler hani e, bir e, altyapı çalışması yapılırken ortaya çıkan mozaiklerin işte e, üstü kapatılmış camlanmıştı mesela onlar bile dışarı fırlamış yani şimdi böyle bir e, şey söz konusu ama tabii ki Buranın bir e, 2011'de keşfedilen bir fay olduğunu da unutmamak lazım. E, oradan buraya geriye doğru geldi 2011'den e, işte şimdi 2023'ten 2011'e geri geldiğimizde o arada alınan kararların ya da alınamayan önlemlerin bu ölçekte çok ciddi etkisi mutlaka olmuştur. Ama şimdi yeniden kurulurken hani açıkçası bir e, şehir planlamacısı olmadığım için yani ben 20 binlik paftasına mevcutuna birçok şeyine baktım orada. Hem konteyner hem çadır kentler için hem katayı haritalandırabilmek için e, bakmak durumunda kaldığımız şeyler oldu ama dediğim gibi bir şehir plancısı değilim, bir kent tasarımcısı değilim, bunları bilmiyorum. Ama günün sonunda bu şehirlerin yeniden sıfırdan yapılanacağı, tabii ki bazı e, böyle signature binaların aslında yani herkes için çok önemli olan binaların, kentin hafızası dediğimiz hepimizin e, yaşadığı kentlerde, e, sahip çıktığı binaların, yapıların yeniden tesis edilmesi. ya Kentin psikolojisinin ve sosyolojisinin yeniden kazandırılması. Yani Çünkü burada bir e, kendi aramızda konuştuğumuzda dün gece aynı şeyi söyledik. Kentin de bir yası var. Yani bir kent kaybettik. Sadece bir de değil, bir çöp kenti kaybettik. Bunun travması çok ağır yani her birimiz için. Hani sebebinin, sonucunun her şeyi bir kenara bırakalım. E, bunlar böyle hafızalar, miraslar, hatıralar. Aynı kişiler gibi. Geri dönemez e, şeyler olabiliyor bazen. Ama günün sonunda bu oradaki harekete geçirdiği duygu, orada harekete geçirdiği insanlar, e, oradaki o e, birlikte ve destekleşme duygusu e, bir, şey, bir şekilde böyle toplumsal travmayı atlattığımız bir şey. Yani atlattığımız diyemeyiz de işte. Atlatmanın evet, en azından yolunu açtığımız. Yolunu açtığımız evet. Hani iyileşmenin e, şimdi en azından kabullenmenin sonrasında artık iyileşmenin Yavaş yavaş başladı bir süreci yaşıyoruz. Yani orada çadırlarda böyle e, afet sedelerinde olduğu işte ne bileyim e, başka şehirden memleketine sadece işte yılda bir kere kere gelen başka şehirlere başka ülkelere taşınmış insanların da olduğu e, her jenerasyondan hani 80 yaşından tutun da işte 13 yaşından 14 yaşından e, bir çocuğun bile orada oldu böyle hani görmeye geldiği falan. Bir yapıdan, bir destekleşmeden bahsediyoruz. Her şehir için neredeyse bunu söyleyebiliriz hiç ayırmadan. Bu da çok acayip bir tecrübe, acayip bir e, deneyim, ne diyeyim hani. Tam bu noktada Mert, bu yası hep birlikte yaşayacağız ve e, bu yastan çıkışla beraber aynı zamanda önümüzde çok da uzun bir süreç olduğunu ülkecek, biliyoruz. E, i̇lk bir haftayı, on günü. Acil müdahaleyle geçirdiniz geçirdik ee, şimdi ise bundan sonrasında yapılacak çok fazla iş var önümüzde bir yandan da söylediğin müthiş bir enerjiyi ortaya çıkardı bu ortaklaşmak için birlikte hareket etmek için müthiş dayanışma ağlarını da ortaya çıkardı ee, ki aslında bunu 99 depreminde de çok görmüştük ee, yine görüyoruz. Ve burada bu noktada nereye doğru evriliyor bu dayanışma? Hem sivil toplum hem kamu kurumlarıyla birlikte baktığımız zaman nereye doğru evrilmeliyiz neler yapabiliriz, neleri değiştirerek ilerleyebiliriz? Siz çünkü e, ihtiyaç haritası olarak da başka başka partnerlerle de e, yan yana gelerek yeni oluşumlarla da destekliyorsunuz bölgeyi, sahayı. Buradan nereye gitmeliyiz? Buradan aslında bir yani yeni bir iyileşme stratejisi, bir kalkınma stratejisi kurgulamamız gerekiyor. Bunu da tabi elbette kamu kurumlarıyla ve yerellerin hani stratejisiyle bir arada yeniden bütün aslında kararlar alınacak ve yolculuk başlayacak. Ama burada hani uluslararası toplumun ve sivil toplumun en önemlisi verdiği emek ve burada işte varoluş aldığı sorumluluk bir arada yaşama kültürünü ve hani bu bir arada inşa sürecini yani çok sivil toplumu ve oranın halkını dinlemek lazım. Çünkü o insanlar oraya yerden e, geri getirmenin de e, aslında çok ciddi bir e, oradaki yaşamı yeniden inşa etmenin de çok ciddi bir e, zorlu olduğunu e, biliyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani ekonomileri çöken e, bir tane bile bakkalın açık olamadığı bir e, şeyden bahsediyoruz aslında. E, durumdan bahsediyoruz. Sesim kesilmedi değil mi demin? Biraz önce kesilmişti şu anda gayet iyi gidiyor. Tamam. E, dolayısıyla hani bu tarafta üretimin, yaşamın, e, eğitimin yani aslında e, sağlık hizmetlerinin yani aslında olacak her şey e, sosyal ekonomik e, yaşamın yeniden kurulması için burada sivil toplumun e, tüm uzmanların, e, akademik kadroların, yapıların e, ciddi bir şekilde bir konsans içinde çalıştığı e, ve herkesin birbirini dinlediği e, ani kararların değil yani yavaş yavaş bazı şeylerin birlikte çözülebildiği bir stratejik e, toplantının, yapının, işleyişin olması gerektiğini düşünüyoruz biz açıkçası. O tarafta da hani dünyadaki uluslararası modelleri de bakıyoruz. Yani bunu neyle kıyaslarız? Çok büyük e, afetler, çok büyük depremler, tabii var ve onların geri dönüşleriyle ilgili planlamalar var. E, velasılı işte 2011'de keşfedilmiş bir fay hattı var. Fayat fay hattının verdiği zarar ve çok net bir burada bölgeye verdiği zarar raporlayabileceğimiz bir çıktı var elimizde. Bundan sonraki kurulum için. o ise buradaki öğrenmelerle ilerlenmesi gerektiğini ve bunun katılımcı bir şekilde yapılması gerektiğini, tek bir karar mekanizması tek bir yapıyla değil de böyle katılımcı bir sonuca gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bu anlamda da dediğimiz gibi şu anda birçok e, ailesi işte kopmuş ailesinden kopmuş, bölünmüş, parçalanmış e, yapısı böyle insan toplulukları var e, kiminin artık e, çocuğu yok, kiminin artık bir ebeveyni yok yani çok e, maalesef farklı farklı durumlar ve söz konusu hani o tarafta da bunun planlaması ile ilgili stratejik aslında planları öne almaya çalışıyoruz yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bakıyoruz işte bu tarafta ee, bu anlamda çalışan eğitim kurumlarıyla birlikte bir çalışma yapıyoruz. Ee, böyle bir biraz daha dezavantajlı. E, bir yandan da ortaya çıkan enerjiyi e, sürekli kılmaya, daim kılmaya yönelik de çalışmaya ihtiyacımız var belki. Çünkü özellikle bu kadar büyük bir afet e, içerisinde ilk e, acil müdahale dalgasından sonra hem desteklerin hem de dayanışmanın azalması ya da yavaş yavaş sönümlenmeye başlamasına karşın bu dayanışmanın uzun bir maraton olduğunu söylemekte. Çünkü biraz önce söylediğin çok kritik iki şey vardı. Birincisi koca koca kentler kaybettik. Bunun yasını hep birlikte tutacağız dedin. Ki bu koca koca kentleri kaybetmiş olmanın ülkenin tümüne çok büyük etkisi olacak. İkincisi de çok büyük bir göç e, var, zorunlu olarak var. Bununla beraber her şehirde, her mahallede etkileri hissedilmeye ve yaşanmaya devam edecek. O yüzden bu dayanışma enerjisini de uzun bir maratona çevirebilmeye ihtiyacımız var belki diyecektim. Evet kesinlikle yani 20-25 milyon insanı etkileyen hani e, 3 milyondan fazla iç göçün olduğu e, bir aslında afetten bahsediyoruz. E, bu kendi başına bile göç bile zaten biliyorsunuz bizim hani yine iklimci sohbetlerde ve ee, pandemi zamanında yaptığımız programları da bir, bir çeşit aslında afet Yani çünkü e, o göç dalgası ister istemez e, çıkılan kenti uğrattı zarar bir yandan yeni gidilen lokasyonlara uğrattı şok ve verdiği zararla birlikte o da başka bir e, şey doğuruyor ve bunun yanı sıra senin de işaret ettiğin gibi buradaki hani destekleri de bir kılmak noktasında ilgiyi alakayı buradaki yapılanma hiç koparmadan devam ettirmek gerekiyor çünkü buradaki yani yeni yapıların kurulması da bir zaman alacak. Ee, bu anlamda bunun da bir stratejik planı var. Ee, yani hem bizler tarafından, sivil toplum tarafından da aslında birlikte böyle akıl yürüttüğümüz projelerimiz var. Ee, o yüzden kaynaklarımızı bir anda sadece çadır kentlere, sadece konteyner kentlere değil, daha sürdürülebilir yapıları tabii insanların belirli ölçüde barınmasını sağladıktan sonra e, o kaynakları da oraya doğru aktarmak peşindeyiz. Onu yaratmak peşindeyiz. E, Uluslararası toplumun ve aslında içerideki yine e, sivil toplumun da ilgisini alakasını nasıl kaybetmeyiz diye e, çeşitli planlamalar yapıyoruz. E, ya çünkü dediğin gibi ilk 90 gün e, kritik. O 90 günde alınan kararların ve e, planlamaların bu e, motivasyon buradayken herkes tüm dünya aslında e, bu bölgeye, bu afete bakıyorken e, çok de, doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Bu noktada son iki dakikaya girdik ama o iki dakikada biraz önce söylediğin e, engelliler var. Onlarla ilgili ayrı yapılması gerekenler var. E, kadınların, afetse de kadınların, çocukların, ailelerin ihtiyaçları, fark çok fazla ka kapsamamız gereken alan var. Bir yandan da bütün dinleyicilerimiz... Ben ne yapabilirim? diye soruyorlar, geliyorlar. E, bu ilgiyi sürekli tutmanın önemini belki söylemek ve belki sürekli olarak destek verebilecekleri, gönüllü çalışmalara katkı verebileceklerini söylemek lazım. Tekrarlamak da lazım diye hissediyorum. Çünkü herkesin kapsayacağı bir alan var şu anda. Yapılacak çok iş var sanki. Çok iş var. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu bizim için bir okul gibi bir tarafıyla. Bir de yani iç karartmak için söylemiyorum da hep kendi verilerimizi bu Birleşmiş Milletler verilerini de hep takip ediyoruz hep beraber. Hani orada işte 2020'den 2000, 2000'den 2020'ye kadar afetlerin 800 arttığını da söylemiştik. Hani e, artık başka bir dünyadayız. Hani biz afetlerle yaşamak durumunda olduğumuz bir dünya üzerine giriyoruz. Bunu da çok net dünyanın her tarafında görüyoruz artık. Yangınlarından, selimden depremlerine kadar dönüşen bir dünya var. Dolayısıyla yani biz burada e, yıl boyu devam ettirmek gönüllülüğü işte buraya bakışı buraya olan ilgiyi e, buradan gelecek talepleri onları doğru yönetmek hiçbir şey yapmasak bile e, gelen yardımların taleplerin alınan kararların yerelde kamuda, sivil toplumda nasıl olduğunu çünkü her, e, takip etmekle sorumluyuz çünkü gerçekten hepimiz bu süreçlerden sorumluyuz. Ve görüyoruz ki yani bu e, kentler hani uzağımıza gibi görünse de hayatlarımızı nasıl etkiliyor? Çok net görüyoruz bunu. 25 milyon, 30 milyon insanı etkiliyor demek. Türkiye'nin üçte birini etkiliyor demek. Aslında Türkiye'nin tamamını had safa da etkiliyor demek. Programın sonuna geldik. Kesmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Ee, şöyle söyleyelim. yani Türkiye'nin e, ekseriyetini etkileyen dedin. Oradan e, devam edelim. Ekseriyetini etkileyen bu afetin. Ardından yayın yapmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz. İhtiyaç haritası her zaman bizimle olacak. Platformumuz onlara her zaman açık. Mert Frat bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Daha sonra tekrar buluşacağız deyip öyle bitirelim diyerek. bu çok teşekkürler Mert. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler Mert. Hoşçakalın. Hoşçakalın.